Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar, Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi, onu da yapamazlardı. Artık onları, uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Ahirete inanmayanların kalpleri, ona yaldızlı söze kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyuyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar, zandan başka bir şeye tabi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yolda gidenleri de iyi bilendir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları, bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin,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 Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp, ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. Böylece biz, her kasabada, Oralarda bozgunculuk yapmaları için günahkarlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar ama farkında olmazlar. Onlara bir ayet geldiğinde, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah, peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere, yapmakta oldukları hilelere karşılık, Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir. Allah, kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah, inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. Bu. Rabbinin dost doğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün Ey cinler topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlardan olan dostları ise, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah da buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabb'in hikmet sahibidir, bilendir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler ki, kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Gerçek şu ki, halkı habersizken, Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak edici değildir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin zengindir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi yok eder ve sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, Sizden sonra yerinize dilediği bir kavmi yaratır. Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz. De ki, Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Yurdun sonunun kimin lehine olduğunu, Yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmazlar. Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan, Allah'a pay ayırıp, zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları, Müşriklerden çoğuna, Çocuklarını öldürmeyi hoş gösterdi ki, Hem kendilerini mahvetsinler, Hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi, Bunu yapamazlardı. Öyleyse, Onları, Uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar, Saçma düşüncelerine göre dediler ki, Bu hayvanlarla ekinler haramdır. Bunları,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 yalnız erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi onda ortaktır. Allah bu değerlendirmenin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır ve doğru yolu bulacak da değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri ürünleri çeşit çeşit hurmaları ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O, sizin için apaçık bir düşmandır. Sekiz eş yarattı. Koyundan iki, keçiden iki. De ki, o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz, bana ilimle söyleyin. Deveden de iki, sığırdan da iki. ''De ki, o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan kim daha zalimdir? Şüphesiz Allah, o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.'' De ki, bana vahyolunanda leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim yemek zorunda kalırsa bilsin ki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 Eğer seni yalanlarlarsa de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir Bununla beraber onun azabı Suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz Futperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık Ne de atalarımız Hiçbir şeyi de haram kılmazdık Onlardan öncekiler de Aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi, elbette Hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye, Şahit edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, Sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve, Ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar, Rablerine eş tutuyorlar. De ki,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 Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki, düşünüp anlarsınız. Rüşt çağına erişinceye kadar, yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Bana uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da kitabı verdik. Umulur ki Rab'lerinin huzuruna varacaklarına iman ederler. İşte bu bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse, onların okumasından gerçekten habersizdik demiyesiniz diye, yahut bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demiyesiniz diye, Kur'an'ı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, Onlardan yüz çevirenden daha zalimdir. Ayetlerimizden yüz çevirenleri, Yüz çevirmelerinden ötürü, Azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Onlar ancak, Kendilerine meleklerin gelmesini, Veya Rabbinin gelmesini, Yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün,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 o ortak koşanlardan değildi de ki şüphesiz benim namazım kurbanım hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir onun ortağı yoktur bana sadece bu emr olundu ve ben müslümanların ilkiyim de ki Allah her şeyin Rabbiyken ben Ondan başka Rabb mi arayacağım? Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve o uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, Size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten O bağışlayan, merhamet edendir. Araf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Sa'd bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketler var ki, biz onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geldi. Azabımız onlara geldiğinde çağrışları, Biz gerçekten zalim kişilermişiz demelerinden başka bir şey olmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, Gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz onlardan uzak değiliz. O gün tartı haktır. Kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. ''Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı.''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 Sağlarından, sollarından sokulacağım Ve sen onların çoklarını Şükredenlerden bulmayacaksın dedi Allah buyurdu Hadi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık And olsun ki onlardan kim sana uyarsa Sizin hepinizi cehenneme dolduracağım Ey Adem Sen ve eşin cennette yerleşip Dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Ve onlara, ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında, Ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, Ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? diye nida etti. Dediler ki, Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, Orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Adem oğulları size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları Şeytan, ana babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için, elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti, derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde, yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine, ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti. Bir gruba da sapıklık müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin, giyin. İçin fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz.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 ne de bir an ileri gidebilirler Ey Ademoğulları Size kendi içinizden Ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de Kim sakınır ve kendini ıslah ederse Onlara korku yoktur Ve onlar üzülmeyeceklerdir Ayetlerimizi yalanlayanlar Ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya İşte onlar ateş ehlidir onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Onların kitaptaki nasipleri kendilerine erişecektir. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede derler. Onlar da Bizden sıvışıp gittiler, derler. Ve kâfir olduklarına dair, Kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında, Siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe, Yoldaşlarına lanet edecekler. Hepsi birbiri ardından, Orada toplanınca, Sonrakiler, öncekiler için, Ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver diyecekler. Allah da, zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, Sizin bize bir üstünlüğünüz yok. O halde siz de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 O'na varis kılındınız diye seslenilir. Cennet ehli, cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaad ettiğini gerçek buldunuz mu? diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir çağırıcı, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete giremedikleri halde girmeyi umarak cennet ehline ''Selam size'' diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı. Allah'ın, kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Girin cennete. Artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz derler. Cehennem ehli cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah, bunları kâfirlere haram kılmıştır, derler. O kâfirler ki, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler de, dünya hayatı onları aldattı. Onlar, bugünleriyle karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkâr ettikleri gibi, biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara, inanan bir toplum için Yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar, onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği, haber verdiği şeyler ortaya çıktığı gün, Önceden onu unutmuş olanlar derler ki, Doğrusu, Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki, bize şefaat etsinler veya dünyaya geri döndürülmemiz mümkün mü ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeylerde kendilerinden kaybolup gitti. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa istiva eden geceyi Durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da, emretmek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.'' Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Sonunda onlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi çıkar. Kötü olandansa faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki, Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler dediler ki, Biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Dedi ki, Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur. Fakat ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben, sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiyle ile biliyorum. Allah'ın azabından sakınıp da, rahmete nail olmanız ümidiyle, içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla... Size bir zikir gelmesine şaştınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Ağd kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. Ey kavmim dedi. Ben beyinsiz değilim. Fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi. Ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki: "Sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan bizi tehdit ettiğini bize getir." Hud dedi ki: "Üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği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 Dedi ki, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir mucize olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin, ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki,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 siz, Salih'in, Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, ''Şüphesiz biz, onunla ne gönderilmişse, ona inananlarız.'' dediler. Büyüklük taslayanlar dediler ki, ''Biz de sizin inandığınızı inkar edenleriz.'' Derken, o dişi deveyi, ayaklarını keserek öldürdüler ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar da, Ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü dona kaldılar. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: Ey kalmayın. And olsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim. Ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da gönderdik. Kavmine dedi ki, Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşumu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz. Kavminin cevabı, onları memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık. Çünkü karısı geride kalanlardandı. Ve üzerlerine taş yağmur yağdırdık. Bak ki günahkarların sonu nasıl oldu? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka Tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız, Bunlar sizin için daha hayırlıdır. Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az ediniz de o sizi çoğalttı. Bakın ki bozguncuların sonu nasıl olmuştur? Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grupta inanmazsa, Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O, hakimlerin en iyisidir.